إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته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 Selam kardeşlerim, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 14.sünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin farz olduğuna iman etmek. Şimdi bunu söylerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı övmeyi ve onun güzelliklerini zikretmeyi kastetmektedir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı övücü, övmeyi gerektiren birçok sebep vardır, birçok neden vardır. Bunlardan bir tanesinde Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aslının şerefli olması ve onun sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinin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 bunu zikretmiş ve ondan önceki peygamberler de bunu bilmişlerdir. Ki peygamberler hepsi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın varlığından Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Haberdar etmiştir. Hey peygamber Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemden neydi? Haberdardı. Allah onlara haber vermişti. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışı ve yine ahlakı hakikaten övülmeye değer bir ahlak üzereydi. Ki Ayşe Anamızdan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda ne diyor Ayşe Anamız? Radıyallahu anha, onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Hakikaten Ahlak olarak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde en büyük örnek idi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine onun övülmesi gereken şeylerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir fusaha verilmişti. Ki kendisi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Utitu cevami al kelime Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a cevam-ı ülkelim verilmişti. Bu ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam az bir sözle ne yapıyordu? Çok mana ifade ediyordu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bugün bizim gibi çok konuşan, çok konuşkan birisi değildi. Açın hadis kitaplarına bakın. Hadisleri çok kısa kısa görürsünüz, çok kısa kısa okursunuz. Kimi hadis bir cümle, kimi hadis üç satır, beş satır. İnanın fazla bir şey bulamazsınız. Hadis kitaplarında eğer uzun bir şey varsa o kesin bir e, bir seferi anlatır, bir savaşı anlatır veya Kâb-i Malik radiyallahu anhu kıssasında olduğu gibi bir tövbe olayını anlatır. 10 sayfa, 15 sayfa. Ama inanın bir hadis ne yapmaz? Fazla e, bir yer işgal etmez. Net.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 kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ın güzelliğindedir. Bakın kaç kelime? Var mı bununla amel eden? Var. İnşallah. Var. Evet. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapılmış? Kendisine cevami-ül verilmiş. Az sözle çok mana ifade etmiş Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İnanın biraz önce söylediğim iki hadisle bile insan amel etse, inanın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 sen onlar iman etmedi diye neredeyse kendini paralayacaksın diyor ki, neredeyse kendini parçalayacak. Ona <gülüyor> عَلَيْتَ اِلَّا Sana düşen ancak ve ancak tebliğ etmektir diyor Allah Azze ve Celle. Ama Allah Resulü Vesselam üzülüyor. Çünkü sonuçta bir cennet var, bir cehennem var. kalbim neden iman etmiyor? Neden akletmiyor? Ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselam onların kurtulmasını, onların ateşten kurtulup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 Yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dır İlk insanlara şefaat edecektir Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Havzın sahibidir Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Allah Azze ve Celle O'nun hayatının üzerine yemin etmiştir Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah Azze ve Celle O'na Kur'an'da ne ismiyle ne de künyesiyle hitap etmemiştir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 İmanın tadını almıştır. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili gelen kimse. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, bir adam geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, ve ki ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve mâdâ a'tette, li, a'tette saa.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 duyduğumuz kadar hiçbir şeye sevinmedik diyor. O kadar çok sevindik ki. Ve diyor ki Enes radıyallahu anhu vallahi ben Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorum. Ebu Bekir'i çok seviyorum. Ömer radıyallahu anhumu Allah onlardan razı olsun. Çok seviyorum. Onlarla birlikte olmak istiyorum diyor ahirette. Ve her ne kadar onların amelini işlememiş olsam da. Evet.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 ona yardım edenler ve onun vasıtasıyla inen nura indirilen nura tabi olanlar işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tazim edenler, yüceltenler. Ve ne diyor ki? Allah'a ve Resulü'le inanmanız, onun dinine yardım etmeniz, onu yüce etmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz içindir. Demek ki müminler İman edenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tazim edenlermiş. فَالَّذ۪ينَ ve بِهِ ve وَنَصَرُوهُ Ona iman edenler onu yüceltirler, tazim ederler. Ve himaye edenler ve ona yardım edenlerdir diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle لَا تَجَعَلُوا دُعَى الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدِ... كَدُعَاءُ بَعْدُكُمْ بَعْدًا Sakın ola ki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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmemizi emrediyor. Peki buradaki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama salat getirmenin manası nedir? Salat kelimesi kardeşlerim, lukatta, dilde, tazim etme, yüceltme manasına gelir. Ama daha sonra salat kelimesi,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 Biz böyle dediğimiz zaman ne diyoruz? Allahümme azzim Muhammed. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tazim eyle. Nerede? fit dünya. Dünyada. Neyle? Bi'a'lâhi zikrihi. Onun zikrini yücelterek. Ve ne yap? Davetini izhar ederek, yayarak. Ve ne yap? Şeriatının dünyada kalıcılığını sağlayarak ona tazim et ya Rabbi. Onun şeklini adını yücelt ya Rabbi. Ve yine dünyadayken onun şefaatini bizim için gerekli kıl ya Rabbi diyerek ne yapıyorsunuz? ve salli ala Muhammed derken bütün bunları kastetmiş oluyorsunuz. Bütün manaları aslında söylemiş oluyorsunuz. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi dünyada yüceltmesini istiyorsunuz. Allahümme ve ala Muhammed dediğiniz zaman nedir? Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için, daveti için ve ümmeti için ne yap? Selametlik, esenlik ver ya Rabbi. Her türlü noksanlıktan, davetinde ve ne yap? Onu yüce ya Rabbi, ümmetini çoğalt ya Rabbi. Ve onun zikrini ne yap? yüce ya Rabbi ve onu her türlü noksanlıktan selim kıl ya Rabbi. Çünkü selamet nedir? Selametlik her türlü noktanlıktan, zayıflıktan beri olmaktır. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselama da Allahümme sellim ala Muhammed yani Muhammed'e aleyhissalatu vesselama onun davetini, onun ümmetini her türlü noktanlıktan, zayıflıktan, acizlikten ne yap? Selamette kıl ya Rabbi diye dua ediyoruz. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim bana bir salavat getirirse Allah ona on salavat getirir. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al-i İbrahim'e innek hamidun mecid. Allahumme bârik ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema bârekte ala İbrahim'e ve ala al-i İbrahim'e innek hamidun mecid.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 Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini nasip eyle ya Rabbi. Ve cennetine girdir ya Rabbi ki orası senin esenlik diyarındır. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Demek ki salat ve selam getirmek nedir? Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bizim üzerimizdeki hakkıdır ki Allah azze ve celle ne yapmıştır?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 Sabır, sabır. Bunu alın, bir paket yapın, cebinize koyun, hacdan dönene kadar da sakın çıkartmayın. Sabır hacı, sabır hacı. İnanın bu hacdaki en büyük yardımcınız olacaktır kardeşlerim. Sabır, sabır, sabır. Ben burada oturup sizlere hacı nasıl yapacağınızı anlatmayacağım. Çünkü zaten bir sel var. O selin akışınıza akışına kendinizi bıraktığınız zaman zaten alıp götürüyor sizi. Ama Allah Azze ve Celle وَلَا رَفَّةَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ diyor. İhramlıyken ne yapamazsınız? hanımıza yaklaşamazsınız. Ne yapamazsınız? وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ Günah işlemeyeceksiniz ve cidel de yapmayacaksınız. O gün mesela Semih abi inşallah e, hacca gidecek kardeşlerimizden. Allah sağ dönüp gelmeyi nasip eylesin. Bizlere de dua etsin inşallah. Ve bayramın dördüncü günü mesela 48 bitiyor, 49 inşallah yaşına, yaşıma giriyorum dedi. Ben de diyorum ki inşallah o yaşına değil artık sıfırlayacaksın. Yani anandan inşallah e, anasından yeni doğduğu gün gibi gelecek inşallah. Allah nasip etsin. Allah herkese nasip etsin. Hakikaten haccın karşılığı basit değil kardeşlerim. Yani düşünün bir mescitte, bir camide bin kişiyiz. dışarıdan veya semadan bir münadi geliyor ve diyor ki, içinizden sadece üç kişi bugün cennete girebilecek. Veya günahlarından tertemiz arınacak, temizlenecek. Anasından doğduğu gün gibi kim istemez kardeşlerim. O yüzden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 Eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve atubi ileyk ve âhiru du'vânâ en elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah razı olsun. Allah sizden